şu anda 55.000 imzaya ulaşmış durumda ve hızla artıyor. Akıl alır değil, acaba Dünya Sağlık Örgütü mü hastalandı? kampanyasının başarıya ulaşmaması bana pek mümkün görünmüyor. Baksanıza Avrupa Birliği bile bu yönde tavsiye kararı almış. Gelelim Türkiye'ye. Ağoğlu Mastak 1453 İstanbul Uyan Kabusun Gerçek Oluyor isimli kampanya etkilerini ciddi şekilde göstermeye başladı bile.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 Bakanlığımızdan alınmış bir müsaade de bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi. Projeyle ilgili bir başka gelişme ise Tüketici Örgütleri Federasyonu tarafından var. Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin Maslak 1453 projesiyle ilgili yayınlanan reklamın yayından kaldırılması ve idari para cezası uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurduklarını bildirdi. bildirdi.